Şimdi Kardeş biz sana hoca diyelim sanal demeyeceğim Sadece hoca diyeceğim Ümit ediyorum Nikine yaraşır bir şekilde Nikine yaraşır bir şekilde İnşallah Hocalık vasfını taşıyorsunuz Biz de sizden istifade ederiz Ancak ben yazdıklarınızdan Öyle anlıyorum ki Sizde bir ön yargı görüyorum ve ön yargınızda diyorsunuz ki siz diyor birazdan beni yemutezili veya müşebbih e, e, diye itham edeceksiniz. Sonra da beni tefsir e, edeceksiniz. Gerçekten Allah azze ve celle ayette diyor ki zannın bir çoğundan sakının. Zan zan haramdır. He, yok bende ön yargı başlamadı. Ben sizin yazılarınızdan ve sözünüzün ilkinde böyle söylediniz. Ben sizden şunu rica edeyim. Eğer isterseniz biz size mikrofonu verelim. Bize kendinizi tanımlayın. Maksadınızı ifade edin. Yani ne demek istiyorsunuz veya Hut e, küfür anlayışımızda nasıl bir sorun görüyorsunuz. İsterseniz daha rahat konuşursunuz. Bunu daha rahat ifade edebilirsiniz. Siz söyleyin inşallah. E, doğru olan neyse siz delillerinizi getirin. Söyleyin biz de delillerimizi getireceğiz inşallah. E çünkü Allah Azze ve Celle ayette diyor ki fa fi şey infarudduhu ilallahhi var Rasul. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resulüne götürün. Siz bizim Müslüman bir kardeşimizsiniz. Anlayamıyorum sizi de okumaya çalışıyorum. Nasıl yani, e, yani her Müslüman delil getiremez mi? Yani ne demek ben kimim ki delil sunacağım diyorsunuz? Kardeş, Allah rızası için, siz şu an madem deliliniz yoksa, bize tekfirci demekle bir deliliniz var demek ki, neye göre bize bunu söylediniz? sizin hüccetiniz ney deliliniz ney ben bunu soruyorum size sen diyorsun ki siz tekfilcisiniz ben diyorum ki ne? ben tekfilci değilim e biz de nakilciyiz lütfen bize naklet bakınız biz size mikrofon vereceğiz siz konuşun İnşallah biz gücümüz nispetinde cevap verelim size tamam He, tamam o zaman lütfen bana yazın tekrar neyi merak ediyorsunuz şu an Yani baştan gidelim. Çok şey yazıldı. İsterseniz size zahmet olmayacaksa yazın veya söz söyleyin. Söz söylemek istemiyorsanız yazın. Ben ben anlayayım inşallah. Henüz ben size cevap vermiş değilim. Yani doyurucu cevap alamadım diyorsunuz da ben size cevap vermiş değilim. Ben şimdi geldim biliyorsunuz. Her küfür ameli işleyen kafir olmaz. Her küfür ameli işleyen kafir olmaz. Bu bizim itikadımızdır. Size göre ne küfürdür? Ben size böyle bir soru sorsam. Size göre ne küfürdür? Siz buna cevap verebilir misiniz? Size göre küfür nedir yani? Kime kafir denir? Hayır dalga geçilmez. Hücceti ikame eden bizim için Hücceti ikame eden şahıslar önemli değildir. Ben size tek tek cevap vereyim. Madem öyle siz sordunuz, ben size tekrar cevap vereyim. Ha, kimse dalga geçmedi yani. Şahıslar bizim örneğimiz değildir. Ee, sağlıklı, eğer sağlıklı dinlemeye çalışırsak inşallah faydalı olur. he ee, ya bırak bunu söyleyen kimse cübbeli kafirdir diyen kimse biliyorsunuz Allah Resulü diyor ki kim kime kafir derse ikisinden birisi kafirdir. Değil mi? Tamam. Yani mutlaka ikisinden birisi kafirdir. Eğer öyle bir şey denmişse bunu söyleyen kimse evet ha, bunu söyleyen kimse endişe etsin. Siz endişe etmeyin. Yani ben ne demek istiyorum? Demek istediğim bunu söyleyen Hücceti varsa ne ağla? Allah Resulü ve sellem bunu bizzat kendisi söylüyor. Hücceti varsa ne ağla? Ha tamam o ayrı, ben oraya geleceğim abi, ben oraya geleceğim inşallah. Hücceti varsa, yani bunu söyleyen kimse, delili varsa isabet etmiştir. Delili yoksa bu kendisine geri döner, öyle mi değil mi? Bunu talebe abi de böyle bilir, hepimiz de böyle bilmekteyiz. O zaman biz buna diyeceğiz ki sen bunu niçin söylüyorsun? Şimdi siz dediniz ki her küfür ameli işleyen kafir mi olur? Bir kere ehli sünnet akidesine göre her küfür ameli işleyen kimse kafir değildir. Çünkü ehli sünnete göre hucret ikame edilmeden ki kişi tekfir edilemez. Ehli sünnet kişiyi tekfir edecek sebeplerden ziyade, onu tekfir etmeyecek sebeplere sarılır. Peki, buyurun alın kulaklığınızı. Şimdi siz sormuş, sordunuz, dediniz ki her küfür ameli işleyen kâfir midir? Önce küfrün tanımını bileceğiz. Küfrün tanımı da ne size göre bir tanımdır, ne bana göre bir tanımdır, ne bir başkasına göre tanımdır. Bakacağız, Kur'an ve sünnet ve Allah Resulü Aleyhisselatü ashabı küfrü nasıl tanımlıyorlardı? Ve yine Ehli sünnet alimlerimiz küfürle ilgili tanımlarının ne olduğuna bakacağız buna göre küfrün tanımını yapacağız. Küfür demin sizin sorunuza göre her küfür ameli işleyen kafir mi olur? Hayır. Her küfür ameli işleyen kafir olmaz. Niçin? Çünkü ehl Sünnet alimleri küfür işleyen bir kimsenin örnek veriyorum örnek veriyorum lafzi bir küfür olabilir bu, ameli bir küfür olabilir bu ee, herhangi bir küfür işlediği zaman o kimseyi tekfir etmez. Umumla, e, umumla muayyen şahsı birbirinden ayırır. Anlamadığınız yeri lütfen müdahale edin. Yani ne demek bu? Mesela örnek verelim. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyen kafirdir. Öyle mi? Katılıyor musunuz bana? Ehli Sünnet'e göre Kur'an-ı Kerim mahluktur demek küfürdür. Öyle mi değil mi kardeş? Katılmıyorsunuz. He. Peki niçin katılmıyorsunuz? Yani e, e, Kur'an, Kur'an-ı Kur Kerim yaratılmıştır demek küfür değil midir? Kur'an-ı Kerim yaratılmıştır demek küfür değil midir? Kardeş ben size bir soru sordum. Lütfen bana cevap veriniz. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. <gülüyor> Bundan kasıt bizim kastımız. Bakınız. Biz işte tekfirde acele eden kimseler olsaydık tekfir ederdik. Gördüğünüz gibi biz tekfirci değiliz. Siz dediniz ki katılmıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim mahluktur diyen kafir değildir diyorsunuz. Bunu dediğiniz halde biz demedik ki siz kafirsiniz. Ne yapıyoruz? Size soruyoruz, sebebini soruyoruz. Hayır. Biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle bizzat onun kelamı olduğunu ifade etmiştir. Bununla ilgili ayetleri okuyabilirim. Ancak ben size soruyorum. Diyorum ki ne? Kur'an-ı Kerim mahluk mudur? Bu mahlukattan kastımız fiziki manada elle tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim'in cildi, matbaası, sayfası değildir. Onun manasıdır, lafızlarıdır. He, şeye basarsanız Bakınız orada mikrofon işareti var Görüyorsunuz değil mi? Ekranın alt sağında He, Önce el işaretine basınız Orada sıra yazar Ona basınız Heh, e, Ben bıraktıktan sonra Mikrofon üzerine basarsanız Konuşursunuz Bırakmak istediğiniz zaman tekrar basarsınız Tamam ben size bırakıyorum inşallah sözü Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kardeş bak tek tek gidelim. Benim için konunun anlaşılması mühimdir. Ben aynı İsa suresinde dediği gibi ayette buyuruyor diyor ki: "Fe inne hadihi sabilun fedu ila Allah ala basiratin ana ve men ittabani subhanallahi ve ma ana minel İşte bu benim apaçık yolumdur. Ben ve bana uyanlar Açık bir basiretle Allah'a davet ederiz. Ben de o yüzden açık bir şekilde, sarih bir şekilde sizinle anlaşmak istiyorum. Ben size bir soru sordum. Kur'an-ı Kerim mahluktur demek küfür müdür? Yani yaratılmıştır. Demek küfür müdür? Ne diyeceksiniz? Allah-u Ekber. Peki ben size desem ki... Ben size desem ki... <gülüyor> yani şimdi Ahmet İbni Hanbel'in akidesi başta bizim akidemiz başta mı? Siz diyorsunuz ki Ahmet İbni Hanbel zamanında olsaydı küfür derdim. Bugün küfür değil o gün küfür müydü? Yani bugün küfür değil o gün mü küfürdü bu? O zaman sahabe zamanında olamaz siz bu dine hevanızı katmış olursunuz değerli kardeşim o zaman sahabe zamanında namaz farzdı bugün için değildi öyle mi diyeceğiz yani böyle bir mantık olur mu kardeş asıl konu nedir peki yani Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim Allah'ın bizzat kelamıdır bizim Kur'an-ı Kerim'e bakış açımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili inancımız bizim akidemizdir nasıl asli bir konumuz değildir? Asli bir konumuzdur. Ben de iddia ediyorum asli bir konumuzdur. Yüce Rabbimizin sözü bizim itikadımızda önemli bir şeydir. Ona inanmak veya ona bakış açımızın Kur'an ve sünnete uygun olması lazım. Kur'an-ı Kerim itikadi bir meseledir. Neyse siz meseleyi anlayamadınız Allahu Alem. Şimdi ben o zaman bildiğimi söyleyeyim bu örnekten ne kastettiğimi arkadaşlar belki anlamışlardır ancak yani Kur'an-ı Kerim mahluk mudur konusu Kur'an-ı Kerim mahluk mudur konusu size göre namaz oruç, hac, zekattan çok daha ferai bir meseledir öyle mi? Onlar asıl konu bunlar ise Kur'an-ı Kerim mahluktur konusu itikadi değil yani şey ya da asli bir konu değil. Gerçekten e, hata ediyorsunuz. Yani bu konuda hata ediyorsunuz. Tahavinin akidesi bizim ölçümüz değildir kardeş. Bakınız siz muhtemelen Hanefi mezhebinden misiniz? Siz Hanefi mesedindensiniz muhtemelen. Yani ben tahmin ediyorum değilseniz söyleyin. Yani farklı bir mezhept var. Hanbeli. Siz Hanbelisiniz. E, hanbeli mezhebine göre Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu söyleyen küfürdür. E, ben yalnız sizi şöyle kabul ediyorum. Müslüman doğru sözlü kimsedir. Ben böyle kabul ederek bu sorunuzu doğru kabul ediyorum şu an. Yani veya verdiğiniz cevabı. Yani Hanbeli mezhebindenim demenizi hak söz olarak kabul ediyorum. Çünkü sizle, sizle ilgili hüsnüzan ediyorum. İşte bakınız siz nasıl tevil ettiniz? İşte ben size kafir demedim zaten. Ben size bunu böyle yaptı, siz kafirsiniz demedim daha. Allah'a akber. Tevil küfrü düşürür. Peki nasıl tevil ettiğinizi söyleyin. Yani siz Kur'an-ı Kerim mahluk, mahluktur diyorsunuz öyle mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak kardeş siz, siz samimi olursanız iyi olur inşallah Peki ben ben bundan da vazgeçtim Ben şöyle söyleyeyim Tamam onlar yaratılmıştır Ben de size anlayacağınız bir dilde dedim ki Manen lafız itibariyle yaratılmış mıdır Elhamdülillahi Rabbil aleminen Rahmanen rahim yaratılmış mıdır Rabbimizin bizzat sözü müdür Kul Allahu ahad Allahu samed Allah Azza ve Celle'nin lafzı mıdır, yaratılmış mıdır? Onu soruyorum. Ha. Tamam. Sözler itibariyle zaten ehli sünnetten hiç kimse kağıt kalemin mahluk olmadığını da söylemiyor. Onu da hatırlatalım size. Ehli sünnetten hiç kimse kağıt kalemin ifadelerin, matbaanın, baskının, cildinin, kağıdının mahluk olduğunu söylemiyor. O sizin kendi o tevil bile değil yani. Sizin yaptığınız tevil bile değil. Evet mahluk değildir. Allah Azza ve Celle'nin Allah Azza ve Celle'nin ee, kelamıdır. Kur'an-ı Kerim Allah Azza ve Celle'nin kelamıdır. Benim ağzımdan çıksa bile elbette ki o ses nefes bana aittir ama kelam Allah'ın kelamıdır. Neyse birisi çıkıp derse ki Kur'an-ı Kerim mahluktur ehl-i sünnet alimleri derler ki Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu iddia etmek küfürdür. Tamam? Yani bu, bu umuma, umum olarak derler ki bizim akidemizde bizim akidemizde Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemek küfürdür. Ancak denilse ki falanca kişi Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyor muayyen şahıs olursa o zaman o kişiye ha o kafirdir denmez. O kafirdir demeyiz. Ne yaparız? Hücceti ikame ederiz. O kişiyi bunun niçin söylediğine bakarız. Aklı başında mı bu kimsenin? Aklı başında mı? Efendim e, bu kişi tevil mi yapıyor? Ya da bu kişi efendime söyleyeyim ee, yani tevil yaparken, tevil yaparken kastını mı e, ortaya koyamıyor. Bu kişiye işin doğrusunu izah ederiz. El-Sünnet'in akidesi budur. El-Sünnet'in akidesi budur. Bütün sebepler ortadan kalktıktan sonra bu kişi tevil etmiyorsa, aklı selimse ve bu anlamda bütün sebepler ortadan kalkmışsa bu kişi inat ediyorsa, ayeti, delilleri göre göre bile bile buna muhalefet ediyorsa, o zaman bu kimse el Sünnet tarafından tekfir edilir. Tamam? Aynı şunun gibi, yani namaz Allah Azza ve Celle'nin gecesiyle, gündüzüyle üzerimize e, farz kıldığı bir ibadettir. Ancak birisi çıkar derse ki, Efendime söyleyeyim, akşam namazı yoktur. Namaz yoktur demek ki küfürdür. Namaz diye bir rukun yoktur dese, bu küfürdür. Umum olarak küfürdür. Ancak birisi muayyen şahıs bunu böyle yaparsa, o kişiyle yine gider konuşur, hüccetimizi ikame eder, bunun niçin böyle söylediğine bakarız. Böylelikle o kişinin, dediğim gibi aklı başında mı değil mi buna bakılır teviline bakılır, deliline bakılır, niçin böyle söylediğine bakılır. Bütün sebepler ortadan kalktıktan sonra bunda ısrar ediyorsa, inat ediyorsa, kendisine deliller geldiği halde Kur'an ve Sünnet'ten inkar ediyorsa elbette ki bu kişi tekfir edilir. Ancak bu kişi tevil ediyorsa tevili düzeltilir ve vesair vesaire vesaire bu şekilde cahilse cehaleti giderilir, onun mazeretine bakılır. Biz bunu söylüyoruz. Yalnız ben konuşurken yazdıklarınıza bakamıyorum. E imanın azalması ve çoğalması nasıl küfür olabilir? Ha e, tamam biz şimdi bu konuda hemfikir olduk. Sen bize tekfirci dediğin için aslında bizim de senin gibi düşündüğümüzü söylüyorum ben yani. Yani veya burada mutabık olduk. Demin söylediğimiz gibi fe in ta'azatun fi şey'in faruduhu ila Allah ve Rasul. İn kuntum tu'minun binillahi İstediğini sor kardeş. Senin sorularından biz rahatsız değiliz. Ne soruyorsun? Ne soruyorsun? İmanın azalması veya çoğalması küfürdür. İmanın azalması veya çoğalması haktır, küfür değildir. İmanın el-umdeyi bana delil getiriyorsunuz. El-umde benim, benim benim için hüccet değildir. El-umdenin delili benim için önemlidir. Ha, i̇man azalır ve çoğalır. İman taatla artar, masiyetle azalır. Ne demek? Ne demek? Lafızlarınıza dikkat edin kardeşiniz. Bak o böyle gümledim falan bu sözleri kabul etmem yani. Ben size oldukça terbiyeli ve saygılı konuşuyorum. Aynı şekilde de sizden beklerim tamam? Tamam. Tevil mi ettim? Peki. Ben size delil okuyayım. Ben size delil okuyayım. Kimin tevil edip etmediğine bakalım. Yalnız siz hakkın peşinde değilsiniz gibi geliyor. Siz buraya tartışmaya geldiniz. Siz gerçekten faydalı bir münazara peşinde değilsiniz. Ee, bence Allah için sizi biraz daha dikkatli olmaya ben davet ediyorum. Tamam, bir saniye. Siz tevil ettiğini söylüyorsanız, Hanefi mezhebi de bizim ölçümüz değildir. Bakınız, Enfa Suresi 2. ayette Rabb Rabbimiz Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor. Lütfen ben size ayet okuyacağım. Ayet dinler misiniz? Ben size ayet okuyacağım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnemel mu'minûnellezîne ize zükürallâhu vecilet kulûbuhum Vide tuliye عليهم ayetü zaddethum imanen ve al Rabbihem Müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir kendilerine Onun ayetleri okunduğu zaman da imanları artar imanları artar zaddethum imanen ve Rabbihim yetevekkelûn ve onlar yalnız Allah'a dayanıp güvenirler. Bak kardeş, burada, bu okuduğumuz ayette, tevhili kimin yaptığını, biz çok iyi bilmekteyiz. Allah Subhanahu ve teala, imanın artmasından bahsediyorsa, iman da, Allah Resulü ve Vesselam bir hadiste diyor ki 60 küsur şübedir bir hadiste diyor yetmiş küsur şübedir Dolayısıyla sen kendinden bile bilmelisin. Allah rızası için salih ameller işlediğin zaman, Allah'ın ayetlerini dinlediğin zaman, ona hakkıyla taatta bulunduğun zaman, imanında bir lezzet, imanında bir artış hissetmiyor musun? Veyahut günah işlediğin zaman, fısk ve fucura düştüğün zaman yine imanında bir zayıflama hissetmiyor musun? Surur ne demek ya? Ne demek surur farklı? Ne demek surur? Bu sizin lafsınız. Nereden getirdiniz bu sururu? İmam Ebu Hanife'nin imana bakış açısı farklıdır. İmam Ebu Hanife Allah ona rahmet etsin. İmam Ebu Hanife'nin imanla ilgili tanımda bile diğerlerinden ayrılır. Cumhurdan ayrılır. Değil mi? İmam Ebu Hanife Diyor ki ne? İman kalb ile tasdik Dil ile ikrardır Hatta amelleri bile ondan saymıyor Ve amelleri imandan saymamakla Beraber artmaz eksilmez diyor En basiti diyor ki azalan bir şey O zaman Azala azala biter diyor Azala azala Biter diyor Kardeş. Biz biz öyle geçmiş. Ha ben de sana aksini söyleyen birçok delil getirebilirim. Fezeda fesudedir mi? Allahu ekber. Yani gerçekten şimdi e, kapı bakarsam böyle değildir. Allahu alem. Biraz hoşafçı meselesine dönecek bu öyle görünüyor. Ancak ee, ben diyorum ki ben diyorum ki onlar bu işe akıllarını karıştırdıkları için onlar bu işe karıştırdıkları için mantık karıştırdıkları için böyle bir yoruma gittiler dolayısıyla dolayısıyla he, senin istediğin kadar fakın iyi olsun evet, aynı zamanda bakınız şu an sizi şununla da müjdeleyeyim biz iman eksilir artmaz eksilmez diyen kimseye de İmam artmaz eksilmez diyen kimseyi de tekfir etmiyoruz bunu da söyleyeyim bunu da söyleyelim hayır kelamcı değildir ancak İmam Ebu Hanife burada burada mantık yapmıştır İmam Ebu Hanife Allah ona rahmet etsin biliyorsunuz o bir zamanlar o bir zamanlar ee, o bir zamanlar ee, kelam ilmiyle ilgilenmiştir İmam bu Hanife Dolayısıyla burada böyle bir şeye e, koyulmuştur. Mesela e, böyle çok garip, çok garip şeyler, e, teviller yapılmıştır yani bununla ilgili. O kendi zamanında bazı şeylerden etkilenerek böyle yapmıştır, bunu söylemiştir. Tamam o söylediğiniz delillere ben bakabilirim, yani gerçekten bakabilirim. Ancak e, doğrusu ehl Sünnet'in bu konudaki akidesi, imanın artıp eksildiğiyle ilgilidir. Tamam, surur lafını kim söylüyorsa, surur lafını kim söylüyorsa, tamam demişsiniz siz dediniz ki bu işin asli meselelerinden değil, tamam ben de sana diyorum asli meselelerden değil. Tamam, yani biz iman artmaz, eksilmez diyeni tekbir etmiyoruz. Biz diyoruz ki Allah ona rahmet etsin İmam bu Hanife bu konuda hata etmiştir. Diğer mezheplere göre imanın tanımına bakınız. Yani siz şimdi surur lafzını söyleyen Falandır diyorsunuz, işte şuraya bakınız, buraya bakınız derken niçin Ahmet ibn Hambel'in ne dediğine bakmıyorsunuz, niçin onu görmüyorsunuz, niçin imamı şafii'nin ne dediğini ne dediğini görmüyorsunuz, niçin efendim İmam Malik ve diğerlerinin ne dediğini görmüyorsunuz, onların imanla ilgili artıp eksildiğiyle ilgili delillerini görmüyorsunuz. He, tamam inşallah, tamam tamam yok biz hemen bakarız yani, biz hemen bakarız da onlar bunu böyle söylediği diye ben, yani siz bizi tanımıyorsunuz Allahu Alem. Bakınız biz ne haneficiyiz, ne şaficiyiz, ne hanbeliciyiz, ne de başka bir şeyiz. Biz hakkın etrafında dönen kimseleriz. He, ne diyor Ümde İmam-ı Şafi'yi Rahimelullah'a? Ne bileyim siz ümmü ben mi söyledim siz mi söylediniz yazınıza bir bakınız hele benden önce ümmü ben demedim siz dediniz ümm la havle ve la kuvvete illa billah evet e, bu konuda bu konuda sizin bizden istediğiniz şey nedir sizin bizden istediğiniz şey nedir yani bizim akidemiz bu biz şucu veya bucu değiliz. Bize göre bizim imamlarımızda hata edenler varsa hata etmişlerdir. Biz kişilerin hüccetine bağlanırız. Onun delili neyse o delili alırız. He, tamam kardeş benim böyle bir sorunum yok yani. Size göre iman artmaz ve eksilmezse size hayırlı mübarek olsun. Ama bize göre, bizim inancımıza göre bu ümmetin selefinin inancı da buydu. Ehl-i Sünnet'in inancı da budur. İman taatla artar, masiyetle eksilir. Hayır hayır, kesinlikle kesinlikle Kur'an-ı Kerim'in mahluk olma meselesi asli bir meseledir. Siz asli olmayan diyorsunuz, ben bunu kabul etmiyorum. Ben bütün konularda diyorum, bakınız, Bakınız çok daha ileri bir şey söyleyeceğim. Yani e, puta secde etmek diyeyim size. Yani ne dersiniz? Yani biz kişiyle ilgili hücceti kayim etmeden hücceti kayim etmeden e, tekfir etmeyiz. İmanda asli bir me mesele değildir. Niçin? İmanda Allah'ın kitaplarına iman konusunda asli bir mesele değil midir bu? Allah Azza ve Celle'nin Allah Azza ve Celle'nin zatıyla beraber sıfatlarına da olduğu gibi inanırız. Dolayısıyla kelam Yüce Rabbimizin sıfatlarından biridir. Size soruyorum Yüce Rabbimizin sıfatlarından değil midir? Ben birine gittiğim zaman ona Kur'an'ın mahluk olup olmadığını söylemiyorum. Ben dedim ki birisi derse Kur'an mahluktur. Ben size örnek vermek istedim. Ben şirkten, tevhidten bahsediyorum ama bana göre Kur'an-ı Kerim de tevhiddir. Ancak ben böyle bir meseleyle gitmiyorum. Siz oraya takıldınız. Siz verin örneği. <gülüyor> Kardeş siz verin bana örneği. Hangi örneği görmek istiyorsunuz? Siz bana bir soru sordunuz. Siz dediniz ki her şirk görülen veya her küfür hali görünen kafir midir? Ben de ona cevap verirken ona örnek verdim isterseniz Allah'ın zatı ile ilgili örnek verebilirdim sıfatlarıyla ilgili örnek verebilirdim tevhidin çeşitleriyle ilgili örnek verebilirdim ben o geldi aklıma ben sizin Kur'an-ı Kerim mahluktur meselesine antipatiniz olduğunuzu bilemezdim yani antipatiniz olduğunu bilemezdim sizin gönlünüzden hangi meselelerin geçtiğini ben bilemezdim Allah'a akber günümüzde diyen yoktur yarın diyen çıkabilir yani ee, bunu demiyorlar ama mana itibariyle kendi sözlerini karıştıran yani kendileri istedikleri şekilde anlamlandıran birçok insan görürsünüz. Tamam buyurun kardeş siz bana söyleyin. Siz cevap verin. Siz soru sordunuz ona cevap verdik. Asli meselelerden kastınız ne? Kur'an İslam'ın dışında bir konu mu? Asli konu diyorsunuz İslam. Ha, İslam kuran İslam'ın dışında bir mesele. Öyle mi oluyor sizin için? Vallahi, vallahi Kur'an-ı Kerim'le ilgili akidesi düzgün olmayan bir kimsenin namazı kendisine fayda vermez. Eğer bak tevil demiyorum. Ben tevil ile ilgili sözüm yok. Ben farklı söylüyorum. Siz böyle söylüyorsunuz ama Ahmet İbni Hanbel'in bu konuda baskı ve eziyet gördüğünü biliyorsunuz. Tevil ettiler ve tevil ettikleri halde Ahmet İbni Hanbel'e eziyet ettiler. Demek ki bunu tevil değil, akide olarak kabul ediyorlardı. Mahluk olduğunu. He, ben demem dedi, evet. Ben demem dedi. Niçin? Ben de işte Ahmed İbni Hanbel'in dediği gibi diyorum ben de demem diyorum. Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu ben de demem diyorum. Ama siyasi otorite kendisine baskı kurdu. Kendisine eziyet etti. Tamam lütfen orada durur musunuz? Konu İslam diyorsunuz. Tamam buyurun sonra diyorsunuz ki tevhid, İslam, şirk, tağut. O halde ben size soruyorum tevhid nedir? Ne anlıyorsunuz siz tevhidten? Tamam buyurun tevhidten ne anlıyorsunuz? Ya, tevhid nedir? Bana siz söyleyiniz. Ben günümüzü kastetmedim kardeş. Zaten günümüz deyip de böyle birbirinden koparmanın anlamı yoktur. Ashabtan kıyamete kadar giden bir yol vardır. Bu da Tövbe suresi 100. ayette belirtilmiştir. Yine En'am suresi 153. ayette belirtilmiştir. İster ona sahiplenenler çıksın, ister çıkmasın. Enan Suresi 153. Ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki: فإن هذه سيرات مستقيما فاتبئوا ولا تتبع الصب İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. O yollara uyarsanız o yollar sizi hak yoldan ayırırlar. ذلك وصاكم لعلكم Allah azze ve celle size böylece öğüt veriyor olur ki sakınırsınız. Ben de diyorum ki Kur'an-ı Kerim mahluktur, değildir meselesi o yolun gereği neyse öyle itikad edilmelidir. İmanın artıp eksilme meselesi o yolun gereği neyse öyle inan öyle gere gereklidir. Yine aynı şekilde tevhid ve şirk nasıl inanılması gerekiyorsa o yolda öyle inanılması gerekir, gereklidir. Yani o günün meselesiydi, bugünün meselesiydi diye bir ayrımı doğru bulmuyorum. Ve ben diyorum ki ben diyorum ki e, o yolda Allahu sallallahu ve belirttiği gibi demin derste de okudum فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَافَ سَبْعَيْنَ مِلَّهِ كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَهِ benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Hepsi ateştedir, birisi kurtuluştadır. Tamam, siz de biliyorsunuz bunu. Tamam kardeş. Peki ben size bir soru sordum. Tevhid nedir? Bana tevhidin ne olduğunu söyler misiniz? Sizin için asli dediğiniz konuya geliyorum. Tevhid nedir? <gülüyor> evet evet çok basit tamam yok biz bir şey demedik buna zaten tamam dedik yani bu konunun ben sadece bir örnek verdim ancak siz çok şey yaptınız ee, çok sıkıntı yaptınız yani ben de diyorum ki o zaman tevhid nedir bana tevhidi söyleyiniz Allah alem ben, bana öyle geliyor ki sizinle tevhid konusunda bile e, uyuşamayacağım gibi geliyor. Tamam siz bana tevhidin tanımlayın yani hangi kısmı değil. Demin bana bakın diyordunuz ben de size söylüyorum. Tevhidin hangi kısmı olur? Tevhid nedir? Ben size bir soru soruyorum. Tevhid nedir? Tevhid nedir? Soru bu. Yani size soru sorulamaz mı? Ben münazara yaptığımızı düşünüyorum. Yani soru ehli cevap ehli diye bir ehil, bir de burada böyle bir ayrım yaptın. Yani Kur'an'ın mahluk meselesi o zamanındı, şimdi asli bir mesele değil. Ben soru eleyeyim ee, kardeş o zaman siz siz kendinize soru ehli demeyiniz, itiraz ehli değiniz. Siz değiniz ki ben itiraz edeyim Ben ne bileyim hangi konudan hoşlandığınızı? Kur'an mahluktur dedim. İçinden çıkamadık, hayır işte bu baş, başka bir örnek oldu. Bizim Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir itikadımız var ve biz bu itikadı konuşuruz. Kim derse ki adam ehl-i sünnetten olduğunu söylüyor, Kur'an'ın mağluk olduğuna inanıyor. Siz diyorsunuz ki günümüzde yok vardır, nasıl yoktur? Adam bilmiyor ki Kur'an-ı Kerim'i tanımıyor. Rabbimizin kitabını tanımıyor, bu bizim akidemizdir. Dolayısıyla onun kelamı ile ilgili bunu söylediniz. Lütfen bana söyleyiniz. Siz uluhiyet devhidine iman ediyorsunuz değil mi? Yani bu konuda şüphemiz yok da yani soruyorum da yine ben size. Soruyorum. Ki münazara böyle olur. Ben sohbet etmiyorum ben şu an. Sohbet edecek olsaydım size şu an odada yazışmanıza izin vermezdik. Ben konuşurdum. Dersimi yapardım. Ama ben karşılıklı size münazara yapmak istiyorum. Buyurun. kardeş Allah siz bana göre değil siz neye inanıyorsunuz sizin inandığınız tevhid nedir size ne benim ne anlayacağımdan ya yani böyle bir şey mi olur siz mutezilelere farklı tevhid efendim müşebiheye farklı tevhid kaderilere farklı tevhid layıklara farklı tevhid sofilere farklı tevhid mi anlatıyorsunuz nedir tevhid size soruyorum kısımları var mı yok mu sizden öğreneceğiz lütfen söyleyiniz Size soruyorum. Benim akidemden benim akidemi bana bırakın. Siz söyleyeceksiniz. Ha sizin ben sizinkini sordum. Sizin tevhid anlayışınız nedir? Sizin tevhid anlayışınızı söyler misiniz? Allah'u peki o zaman ben şöyle sorayım ben şöyle sorayım şöyle sorayım Demin ben miki size verdim biliyorsunuz. Sözün başında bile dedim ki buyurun. Yani miki alın, konuşun. Yani yazmakta zorlanmayın diye ben bunu söylemiştim. E soruyu daraltalım. Tevhid kısımlara ayrılır mı? Tevhid kısımlara ayrılır mı? Lütfen ayırınız. Böyle çok uzun bir şey değil bu 50 sayfalık bir şey kitap da olmaz bu. Hayırın lütfen kısımlara. Nasıl sana bakmayayım sana soruyorum kardeş. Yani burada var mı başka cevap verecek olan diyemem ben size soruyorum muhatabım sizsiniz. Çünkü Allah'a hamdolsun yani diğer kardeşlerle muvaffakat halindeyiz, bir sıkıntımız yok. Uluhiyet, zaten ben bunu bekliyorum evet, uluhiyet tevhidi. Demin dediniz ya asli mesele, asıl mesele tevhid dediniz, gerçekten haklısınız. Uluhiyet, rububiyet, evet, bitti mi? Fazlasını yazarsınız. Yaz fazlasını kardeş, buyurun yazın. Yani ben yedi şartı varmış. Beş şart. Sanki biz yani bunları konuşuyoruz. bu yani değildi ki bizim. bu değildi. İmam Ebu Hanife Rahim Allah'ın iman konusundaki muhalefetini herkes biliyor. Çok iyi biliyoruz. Ehli Sünnet'e böyle şans kalmıştır. Hatta mürsiye olarak suçlanmıştır. İman konusundaki tanımından göre. Ama biz onu suçlamıyoruz. Çünkü İmam Ebu Hanife Muhtezile gibi veya mürciyeler gibi, şeyler gibi cehmiyeler gibi akıldan yola çıkarak bu sonuca ulaşmamıştır. Naslardan yola çıkarak bu sonuca ulaştığı için bundan dolayı biz ona saygılıyoruz ama bizim iman ölçümüz Ebu Hanife'nin tarif ettiği iman ölçümüz, ölçümüz yok. Bizim iman ölçümüz dille söylenen kalpte tasdik organlarla amel taatlerle artar, isyanlarla azalır. Bizim iman tanımlıludur yani Ehl-i Sûret'in. Biz öyle olsak zaten Ebu Aletler ikini kabul ederdik. Yani bunu ben Hanbel olduğuna falan inanmıyorum. Çünkü Hanbelilerin namaz yani namaz konusundaki kavrını, imanı herkes biliyor. Nasıl bilen yasayi bulduklarını. Ahmet bin Hanbel'e göre Ahmet bin Hanbel'e göre namazı terk eden kâhkır olur. Yani apaçık hadis var diyor kafir olur diyor yani bir alakası yok yani burada bilgiçlik taslamaya gelen ve zamanımızı çalan bir insan asıl mesele neredeyse biliyor musun cübbeli ahmetlerinin soytarıyı dinletiyordum ben şeytanı dinletiyordum adamın söylemiş olduğu küçük sözler var şirke davet ediyor İslamın en temel meselesi olan ergini bozan laflar ediyor. Diyor ki Allah'tan başkasına bir insan seslenip yardım istese diyor, Buna bir şey olmaz diyor. Yani, sorun yok diyor. Ona göre Mekkeli müşriklerde de bir sorun yok. Yani Mekkeli Allah hatta Mekkeli müşriklerde daha beter aslında bunlara şimdi. Onlar sıkıntı anında Mekkeli müşrikler sıkıntı anında dini Allah'a has orada dua ediyorlar. off to aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah da biliyor yani biz sabrımız test edildi yani ben tabi biz bilemiyoruz karşımızdakinin niyetini bilemiyoruz. Ne ne, ne yapmak istediğini bilemiyoruz. Yani e, hani bize fırsat verilmedi denmesin diye demin diyor ki yani ne yani beni atar mısınız falan diyor. Yani ben Allah da biliyor sabretmeye çalıştım ve gerçekten sağlıklı bir münazara da olmuyor. Yani çünkü hep tevhid ediyor ve diyor ki ne ben bu işin farkındayım. Yani böyle daldan dala atlanması hoş değildi. Yani bu arkadaş beni işitiyor Allah-u Alem şu an. Ee, ben de farkındayım ama artık ben de bitirme noktasına geldim. Yani tevhid tevhid nedir? Hanbeliyim diyorsanız, uluhiyet, rububiyet derim diyor. O aslında sorunun nereden çıkacağını da biliyordu. Yani ben Kur'an-ı Kerim'de bir örnek verdim. Ee, bunun üzerine çok yoğunlaştığı el umde demesinden ben de anladım aslında ancak ben diyordum ki hani belki bir yere varırız belki aslında bizim böyle olmadığımızı anlar veya bir yanlış bir kanaat oluşmasın diye bu kardeşte Allah selamet versin ama biz ona imkan verdik belki konuşsun istedik ama bu böyle yapılmaz yani bence çok böyle dilbaz olmak çok dilbaz olmak veya burada efendim sanal bir sanal bir sohbet yapma gayretinde olmayı hoş bulmuyoruz. Biz biz bu arkadaş için sözümüzü kestik. Programımızdan vazgeçtik ve dedik ki, e, buyurun sizin eğer kafanızda bir sıkıntı varsa veya bizimle ilgili bir ön yargınız varsa bunu düzeltme yoluna gidelim dedik ama ee, aslında o farkında değil ben soru sorduğum zaman diyor ki ne, siz diyor soru makamına soru mu soruyorsunuz halbuki e, benden çok maşallah e, eli de hızlı herhalde benden çok söz söylüyordu yazıyordu yani ama e, sürekli daha da sohbetin akışını bozacak şeylerdi e, hayırlısı olur inşallah inşallah ben gücüm yeterse yarın e, bu dersi telafi ederiz kazasını yarın yaparız inşallah Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ceyla Aleykümselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah kardeşim. Gerçekten yeryüzünün yani vaktimizin boşa gitmesine. Umumu teklirler, hısız teklir, dille, faili. Bunları tek soru tek cevap şeklinde açıkladık. Başka konuşacak bir şey yok. başka inay edinmeye davet eden şeriatına bağlanmak, irtizam etmek bizim ehli bunu şöyle açıklıyor. Diyorlar ki yani Allah'ın şeriatından başka, Allah'ın hükümlerinden başka bir makama başvuran bir insan. Ama nasıl başvuran bir insan? allah Teala'nın şeriatının uygulanmasını hüküm verilmesi konusunda kibirlenen, kibirlenerek burnunu dikerek yahut inat uğruna yani nasıl bir kelime Nazirler, inat, kuru bir inat hiçbir züccetleri, hiçbir beyanları, hiçbir delilleri olmamasına rağmen kuru bir inatları ağabey kabul etmiyorlar. Kibirlenerek kuru bir inatla yahut Allah'ın ayetlerinin yahut Rasulünün bu konuyla ilgili yani milletinin düşün vermesi istendiğinde yahut yani hüküm olarak tayin edilmesi istendiğinde, hakim olarak tayin edilmesi istendiğinde hakkını alamayacağını, bu konuda şüphe etmesin. Yani bu konuda Allah'ın dini, peygamberin sünneti benim hakkımı veremez diyerek şüphe etmesin. Yahut, Allah'ın ayetleri veyahut da peygamberin sünneti, hadisleri bu benim meselemi kapsayıcı bir değil, ıtraik edemez kapsamlı olarak şamil bir şekilde tüm yönleriyle kavrayamaz bunu algılayamaz diyerek üst çevirmesi bunların hepsi var ki nedir? küfürdür <gülüyor> yahu Allah-u Teala'nın evet hükümleri uygulanabilir yani Allah-u Teala'nın hükümlerine başvurulabilir hüküm için Allah'ın kitabına Resulü'nün sünnetine gidilebilir ama onlardan başkasına gitmek, onların başkasının hükmünü talep etmek daha iyi daha güzel demektir. Buna itikad etmektir. Veyahut Allah-u Teala'nın kanunları, hükümleri, şeriatı evet, en doğru olanı bu. En güzel olanı bu. Ancak bunların dışındakiler de, başkaları da, insanların koymuş olduğu kendi başlarından itirmiş olduğu koydukları şeylere de başka olabilir. Bunda da bir deist yok demesi Bunların hepsi, bu yaratmışlar, federaç arası hepsi, şükürdür. Bunların hepsi Ancak diyorsa ki kimse evet Allah'ın isimlerinin uygulanması gerekir. <gülüyor> Aslı olan bu. Ama bunu bilmesine rağmen bunu itikad etmesine rağmen gidip şehretinden dolayı işte altta düşük olarak laf zevk işte şey nasıl perdeler. Ve paslı nasıl göreder arkadaşlar? Bir hafta. Bir hafta. Bu değil. İşte bu delil ki Allah'ın isimlerinin isim olması usul olarak belirlenmesi gerekiyor. Allah'ın ayetlerine ve peygamberlerin sünnetine gidilmesi lazım. Ama o konuda ne yapıyor? Diyor ki başka bir başvurduğu zaman Bende isteğine edilmeyecek. Böyle bir ne, neyi var onun? Nefsi bir menfaati var. Bunu bilerek gitmesi şükür değildir. Ama nedir arkadaşlar? Büyük bir günahtır. Çünkü sen biliyorsun Allah Allah'ın isimlerine gitmen gerektiğini, Resulü'nün sünnetinin isimlerine gitmen gerektiğini ama bunu bilmene rağmen ne yapıyorsun? Menfaatin için gidiyorsun. Buralara başvuruyorsun. Bu da nedir arkadaşlar? Günahdır, büyük günahdır. Bakın bunların ikisini ne yapmak lazım? Hayır, etmek lazım. İhat ederseniz biz Allah'ın indirdikleriyle rütmekle meselesini konuşmuyoruz. Bununla şu anda konuştuğumuzu karıştırmamalı. Bizim şu anda konuştuğumuz şey Allah ve Resulü'nden başkasını hüküm vermesi için ona giderek hakem kılmak. Hakem kancı. Bu, konuştuğumuz bu ayrı meselesi. Onun tavsini de gelecek şu anda bu meselenin tahsil edilmediği. Önemli bir tahsil arkadaşlar bu. Mehmet ve cemaatin çekilmiş olduğu bu tahsil çok önemli. Bu tahsilin, bu ayrıntıyı bilmedikleri için insanlar rahatlaktalar. Kutsuz bu konuyla ilgili teksir edilmemesi gereken kimseler teksir etmek demek. Rahat edemektir. Niye? Çünkü ihl yok. Ayeti alıyor. Bilmemlerin dediği gibi müştiklerle ilgili, mürafatlarla ilgili ayeti alıp Hemen kimlerin üzerinde uyguluyor? Müslümanların üzerinde uyguluyor. Evet sen bu diyebilirsin de yetmişsin. İnan işlemiştir, hata etmiştir. Cahilce, bilmeden ne yapamazsın? Hepsiz, edenmezsin. Zaten sen o makamda değilsin Bu makamı, onun hükmü verecek olan kişiler, alimlerdir, yöneticilerdir. Ne de konuyla ilgili ne var? Arkadaşlar. Allah-u Teala'nın ve Rasulü'nün isimlerinden başka, onlardan başkalarını mecbur kaldığı için hakem tayin eden, o mercilere mecbur olduğu için mutbar olduğu için başvuran kimselerin hükmü var. Bu da hükmü bir hükmü. Ayrı buna neyse. Dikkat ediyor musunuz bu taksiyete bu aydınlığı? Az önceki mecbur kalmıyor. Günah işleme, büyük günah işlemiştir hükmünü verdiğimiz kimse mecbur değil de mutatih için. Öyle zorunluluk da yok, bir mecburiyet, ıstırar da yok. Sen için kalkıp gidiyor, ne alıyor? Başvuruyor. Bir de mecbur kaldığı için başvuran insanlarla. Sen yani, biliyorsun ki falanca kimse evine girmiş, senin malını çalmış, falan etmiş. Sonunu çocuğunu öldürmüş. Ve bununla ilgili hakkını da ancak bu mercilere başvurarak alabilirsin, mecbursun. Malını geri alman lazım. Öyle değil mi? Ne yapacaksın? İli ve burada ayrı bir tavsiye geçiriyor. Diyor ki, eğer insan mecbursa şu üç şart dahilinde zaruret babından Allah'ın ve Rasulü'nün dışındaki yerine ne yapabilir? Başvurabilir. Nedir o üç şart? Diyorlar ki insan şart hak, okud, darab Aleyhüm. yani zarab onun başına o zararın çekil, gelmiş olduğunu bilmektir. Yani o zarar hasıl olmuş olmalıdır. Başına bir sıkıntı, mecburiyet gelmiş olmasınlar. Öyle bir sıkıntı yok, öyle bir mecburiyet mecburiyetin çektiği olarak değil. Bir zarar var, bir mecburiyet var. Şimdisi, فَنْ يَكُونَ مُطَّرًّا مُزْعَلْ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الْحُسُولِ إِلَى حَقِّهِ إِلَّا مِنْ تَرِيْفِ هَبِهِ الْمَحَاسِمِ Hakkını geri alması için, hakkını elde etmesi için önünde bu mahkemelere başvurmaktan başka bir çaresi olmayı, olmaması için. Başka bir çözüm yolu yok. Hakkını almışlar. Ancak bunlar sayesinde senin ne yapacaklar? Hakkını iade edecekler. O zaman başvurabilirsin. Üçüncü şart, en ye'hu ve ma'a'taşer'u bahas. Dinin kendine vermiş olduğu hakkı olacak. Verdin sana bu konuda, Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, bu konuda, bu konuda, ne kadar veriyorsa, sen de o mahkemeye ancak o kadar alabilirsin. Onun fazlasını veriyorlarsa sana, fazlasını ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Sana Allah'ın dininde belirtilen pay kadar meğer hakkını almayacaksın. O payın üstünde, oralara başvurarak, bir talepte bulunmayacaksın. Bu bütün şart dağilinde insan mecbur kaldığında ne yapabilir? Bak buraya başlayabiliriz. Bunun bir sıkıntı yok. Yani İni mehelinin Lecnet Gahime'nin derdisi olduğu fetvalarda bu şekilde mecbur kalan muhtar olan kimseler için. Hatta şey أفضل من جمهة رحمه الله Hoca diyelim, sanal e, demeyeceğim, sadece hoca diyeceğim. E, ümit ediyorum, e, nikine yaraşır bir şekilde, nikine yaraşır bir şekilde inşallah hocalık vasfını taşıyorsunuz, biz de sizden istifade ederiz.